birkaç gün önceki terör olayı son bir aydaki terör olaylarının Ramazan'da da nasıl devam edebildiğini ve masum sayılabilecek insanlara da rahatlıkla terörün, fesadın ulaştığını hepimizi üzerek göstermiş oldu. Bunu yapanlar kim olursa olsun bunu tasvip etmemiz tabii ki mümkün değildir bunun e, İslam'ın e, lehine veya aleyhine fatura olarak kesilmesini de hiçbirimiz kabullenemeyiz. İslam böyle bir olayı tasvip etmez. E, ve e, bunun arkasında e, ister bilinçli ister bilinçsiz olarak onları yönlendiren mutlaka e, İslam'ı Müslümanları e, terörle eşdeğerde görmek isteyen farklı güçler olduğunu tahmin etmek zor değildir. Bununla esas söyleyeceğim neticeye varmak istiyorum. Müslümanlar maalesef gayri İslami usullerle kafirlerin metotlarını uygulaya gelmişler ve demokrasiyle kimisi insanların kurtulacağını düşünürken kimi de e, terör gibi yine batılıların, yine kafirlerin usulleriyle hizmet edeceğini e, düşünebilirler. Bütün bunların arkasında esas teröristleri, esas e, insanları fesada uğratanları e, göz ardı etmemek gerekiyor. Yani piyonlarla uğraşırken piyonların arkasındaki gücü e, ihmal etmememiz esas fesatçıları, esas teröristleri görmemiz gerekiyor. Onların bu tür teröristleri kınamaya haklarının olmadığını düşünüyorum. Biz bir objektif olarak, hakkın şahitleri olarak kim yaparsa yapsın, ne adına yapılırsa yapılsın, bütün katliamları, bütün fesatları, bütün terör olaylarını kınarız, onlardan beri olduğumuzu söyleriz, Hepsini ayağımızın altına koyarız. Ama unutmayalım ki İsrail daha büyük bir teröristtir. 50 kişiyi öldürenlere terörist diyoruz da her ay 50 kişi öldüren barbar İsrail'i ve onun arkasındaki güç olan Amerika'yı, Batı'yı terörist olarak görmemek adaletle bağdaşmaz. Irak'ta 1 milyon insanı hiç yoktan bir savaş adına öldüreceksiniz ve hiç terörle bağlantı kurulmayacak. 3-5 genç başka kendilerine çıkar yol göremedikleri için çok ciddi bir yanlış olarak yaptıkları terör olayını şiddetle kınayacaksınız ama devlet terörünü hiç önemsemeyeceksiniz. Afganistan'ı yerle bir eden güce hiç terörle bağlantı kurmayacaksınız. Dünyayı fesada uğratan Batı ve Amerika'yı terör listesine koymayacaksınız. Bu adaletle bağdaşmaz. Bu adaletle bağdaşmaz. O yüzden olayın ikinci vehamet olan tarafı var. Bir kimsenin dünyasını yok eden, dünya yönüyle insanı mahvedip öldüren kimseye terörist diyeceksiniz. Ama ahiretini mahveden, cennetini yok eden, her türlü ahlaksızlık, fesatla, küfür ahkamıyla tatbik eden rejime, devlete terör devleti demeyeceksiniz. Bu adaletle bağdaşmaz. Evet, insanların öldürülmesi fesattır, terördür. Ayağımızın altına alırız, kim yaparsa yapsın. Ama insanların cennetini mahveden, ahiretini mahveden, ee, mümin olarak yaşaması gereken insanları putperest haline getiren, her türlü şirki dayatan, faizsiz ticaret yaptırmayan, e, gözünü Müslümanca e, e, kullanarak sokakta yürüme hakkını vermeyen e, e, bir sistemin de teröristten e, uzak olarak izah edilmesinin adaletle, insani değerlendirmeyle bağdaşacağını düşünmüyorum. Bizim her şeyden önce yaşama hakkımızdan da önce Müslümanca yaşama hakkımızın e, söz konusu olması lazım. İnsanlarımızı öldürenlerin e, e, aleyhinde konuştuğumuzdan çok daha e, berbatı onları bu hale getirenlerdir. PKK kendi kendine daha çıkmadı. Onları masum kabul etmiyoruz. E, eyvallah zalim ve İslam dışı yöntemlerle kendi halkına da zulmeden insanlar. İyi de niye onlar bu hale geldi? Onlar uzaydan mı ithal edildi? Hangi okullarda, hangi kültürle, hangi zihniyetle yetişti? Ve hepimiz herhalde biliyoruzdur. Abdullah Öcalan'ı ümmetin başına bela eden bu rejimdir. Ve arkasında hala destekleyen Rejimin de dostları Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla öne çıkartılmış piyonlara tavır alıp da esas onların ipini elinde tutanlara düşman olmamak adaletle, insani bir bakış açısıyla uyum sağlamaz. Biz sahneyi, sahnenin önündekilerini görürken sahnenin arkalarındakini de Müslüman ferasetiyle değerlendirmezsek çok yanlış adımlar atarız. Terörün her türlüsüne özellikle insanları ahlaktan, iffetten, Allah'tan, dinden, kitaptan uzaklaştıran manevi teröre de ve onların arkasındaki güçlere de tümüyle karşı çıkmak ve esas terörist başını İslam dışı zihniyetler olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle İsrail müminlerin birinci derecede düşman olmaları gereken ülkelerin başında gelir. Kur'an-ı Kerim onlarca ayette dostumuzu düşmanımızı ilan eden ifadelerle bizi uyarır. Söz gelimi Maide Suresi 51. Ayet Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu. la tettehidul yehuda vel Nasara evliyâ. Ba'duhum evliyâ uba'du. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. İnne Allahe la yehdil kavmez zalimîn. Sadakallâhu l Evet. Maide 51'de Cenab-ı Hak maal olarak buyuruyor ki, Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Veli kabul etmeyin. Yönetici ve Dost ilişkisinde bulunmayın. Onla, kim onları dost kabul ederse o da onlardandır. Allah zalimlere hidayet vermez. Bu ayetin ışığında diyoruz ki Yahudileri İsrailleri ve Avrupa kirliliğini Hristiyan Birliğini dost kabul edenler bizim dostumuz olamaz onları dost kabul edenleri biz dost kabul etmiyoruz onları dost kabul edenler onlardandır diyor Cenab-ı Hak biz onlardan kafirlerden olmaktan Allah'a sığınırız bizim dostumuz Allah'tır Resulü'dür ve namaz kılan zekat veren müminlerdir onlar bize muhtaç biz onlara muhtacız bizim dost ve müttefikimiz bu ifadeler bir Müslüman'ın söyleyebileceği ifadeler değildir. Birazcık şahsiyeti olsa bir rejimin, İngiltere'nin bile vazgeçtiği bir Avrupa kirliği, alın sizin olsun der ıı, ve ıı, terk ederdi. 50 senedir kapılarında dilenci gibi, ıı, beni de ıı, Avrupa kirliliğine neyse birliğine alın diye yalvarıp durmazdı. Ve ee, dostunu, düşmanını tespit ederdi. Akıllı bir politikacı, yarını gören bir politikacıdır. Politikacılar akıllı olur mu? O da ayrı bir şey. Akıllı olsa politikacı olur mu? Ee, yarını görendir. Yarın kesinlikle diyorum ki, İsrail haritadan silinecektir. Amerika'nın tahtı yerle bir olacaktır. Bu yarın çok uzak değildir. Bunu görmek için füçürist falan olmaya gerek yok. Müslüman gözüyle bakmak yeterlidir. Küfürle bir ülke devam edebilir. Ama zulümle bir ülkenin devam etmesi, tarihin yazmadığı, sünnetullahın kabul etmediği bir durumdur. Sovyetler Birliği ne çabuk, nasıl yıkıldı? Kimsenin beklemediği bir zamanda, aynı şekilde Amerika'da yıkılacak. Çok yakın bir zamanda. İsrail de onunla beraber zaten. O olmasa o olmaz. Hangisi hangisinin sömürgesi i, izah edemediğiniz bir durum. İ, bu zulüm çok uzun sürmez. Tarihte ne İsrailler, ne Amerikalar oldu. Ne Bizanslar devrildi. İ, dolayısıyla i, çok uzun sürmeyen bir zaman i, bu gerçekleşecek. Ben adımı bildiğim kadar, Kur'an'dan anladığım kadar bunu çok net söyleyebilirim. Ama bugün yarını görmeye çalışıp da İsrail'e, Amerika'ya karşı tavır alan ülke yarının ülkesi olacak. Onlarla beraber, onların dostları da tarihin çöplüğüne karışır büyük ihtimalle. O yüzden biz en azından dostumuzu, düşmanımızı çok iyi bilelim. Allah'ın dost edinmedin, edinmeyin dediklerinde bir dostluk aramayalım. Kişi dostlarıyla beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz Allah'ın dinini her konuda hakim kılmak için gayret sarf edelim ve Allah'ın dinini tümüyle uygulamaya çalışan kişileri dost ve veli kabul edelim inşallah. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Ramazan bitti, din de bitti. Ramazan bitti efendim Kur'an okuma da bitti. Ramazan bitti. Takva hayatımız da bitti diyorsak biz de bittik demektir. İnşallah bitmeyeceğiz. Ela ahsen el kelam ve eblan nizam. Kelamullahil Melikil Azizil Allah. Kima kalle tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kurel Kur'an festemi'u le ve ensitu le allekum turhamun. Ağzı Allah'tan, Şeytan'ın Rəjim. İsmi Rahim. İnna İslam. Sıddık